Şaka. Yazan Ekrem Bektaş, Yöneten Mehmet Burhan Genç, Seslendirenler Nasrettin Hoca Ercüment Balakoğlu, Birinci Adam Ersin Sanver, ikinci Adam Tarık Tibet, Üçüncü Adam Tuncay Halıcıoğlu, Ses Kayıt Ali Fırat, Arkadaşlar hocaya bakın koyun sürüsünü önüne katmış gütmeye götürüyor galiba. Ya hoca koyunları çobana güttürürdü. Çoban yok mu acaba? Belki çoban köyüne gitmiştir. <gülüyor> hocaya iş çıktı desene. Bu yaştan sonra da koyun gütmek zor olur. Eline de kocaman bir sopa almış. Hadi gelin şu hocaya bir oyun oynayalım. Oyun mu? Nasıl bir oyun? Ben size anlatayım. Şimdi beni dinleyin. Önce birbirimizden haberimiz yokmuş gibi birer birer hocanın yanına gidelim. Sonra sırayla, hocamın yanına gidip bir Allah Allah! Bu koyunlar da neden bir yerde durup otlanmazlar yahu? Dolaşa dolaşa ayaklarımın altı kabardı. Selamünaleyküm hocam. Kolay gelsin. Aleykümselam. Hocam, Sağ ol, hoş geldin. Buralarda ne yapıyorsun sen? Görmüyor musun evladım? Koyun güdüyorum. Aman hocam hiç böyle koyun güdülür mü? Allah Allah! Nasıl güdülür peki? Hocam, değneği sol elinde tutacaksın. Halbuki baksana sen sağ elinde tutuyorsun. Sahi mi söylüyorsun evladım? Elbette sahi söylüyorum hocam. Sen hiç koyun gütmedin mi? Valla doğrusunu istersen çocukluktan beri gütmedim. Aradan zaman geçti. Değneğin hangi elde tutulduğunu unutmuşum. E eh, Artık ilk yanlışı düzelttim. Bir yanlışlık daha mı var? Elbette hoca. Görmüyor musun? Koyunların otladığı yamacın alt tarafında duruyorsun sen. Doğru yahu. Yamacın alt tarafında duruyorum. Ya sen de farkına vardın. Yamacın üst tarafında duracaksın. Doğru ya. Üst tarafında durmak lazım değil mi? Elbette üst tarafında durmak lazım. Peki yamacın aşağısında durursan bilir misin ne olur? Vallahi bilmem evladım. Sen söyle ne olur. Demek bilmeden bir tehlikenin içinde duruyorsun. Deme yahu neymiş o tehlike. Hocam, hocam ya kaza ile koyunlardan biri yuvarlanırsa sen de yamacın aşağısında durursan ezilmez misin? Doğru yahu ezilirim hemen yukarı çıkayım. Heh, üçüncü yanlışı da düzelttim mi tam bir çoban olursun hocam. Üçüncü mü? Vay canına bilmeden ne kadar çok yanlış yapıyormuşum meğerse. Eee neymiş bakalım üçüncü yanlışım? Söyle bakalım hocam. Eğer koyunlardan biri kaçarsa peşinden koşar mısın? Koşarım tabii evladım. Koşmasam koyun kaybolur gider. Peki ya hocam, öyleyse paçalarını niye sıvamıyorsun? Paçalarımı mı? Bu? Elbette hocam. Koşarken paçaların çalı çırpıya takılmaz mı? Takılır ve sen de tecrübeli çoban mısın evladım? Hemen paçalarımı sıvıyorum. Şimdi oldu hocam. Artık rahat rahat koyunlarını güdebilirsin. Kolay gelsin hocam. Sağ ol evladım sağ ol. Ee, ne yapıyorsun bu daha başında hocam bakalım he? Görmüyor musun evladım koyun güdüyorum. Aman hocam hiç böyle koyun güdülür mü? Başka nasıl güdülür evladım? Hocam görmüyor musun? Deneyi sol elinde tutuyorsun. Halbuki sağ elinde tutacaksın. İyi de bana sol elinde tut dediler. Demek ki söyleyen solakmış. Ben solak olmadığıma göre sen atlısın evladım. Sağ elimde tutayım bari. He şimdi oldu. Birinci yanlışı düzelttin hocam. Birinci yanlış mı? Başka yanlışlar da bu var? Elbette var hocam görmüyor musun? Koyunların otladığı yamacın üst kısmında duruyorsun. <gülüyor> Onu biliyorum evladım o yanlış değil. Koyunlardan biri yuvarlanıp beni ezmesin diye yukarıda duruyorum. Aaa hocam bu yanlış. Yanlış değil evladım doğru. E peki hocam koyun yuvarlanırsa ta yamacın dibine kadar gitmez mi? Evet gider. E başını taşlara çarpıp ölmez mi? Doğru belki de ölür. Halbuki sen yamacın aşağısında dursan... ...hem kendini korur hem de yuvarlanan koyunu kurtarmaz mısın? Doğru yahu hemen aşağı geçeyim. Geç, geç, geç, geç. Ama üçüncü yanlışı düzelt de öyle geç. Üçüncü yanlış mı yoksa paçalarım mı? <gülüyor> Gördün mü bak hatanı nasıl anladın? <gülüyor> i̇şte onda yanıldın evladım. Paçalarımı bilerek sıvadım ki... ...kaçan koyunun peşinden koşarken çalı çırpıya takılmasın diye. Hahaha. <gülüyor> Amma ters adammışsın hoca. Madem çalı çırpı var... Koşarken bu çalı çırpı senin çıplak bacağını yırtmaz mı? Kanatmaz mı? He? Ee, galiba doğru yahu. O kız bunu hiç düşürmedim. Hemen indireyim paçalarımı. Ha. Şimdi oldu hocam. Artık koyunlarını rahat rahat güdebilirsin. Selamün aleyküm hocam. <gülüyor> aleyküm selam evladım. Hoş geldin. Hocam bu ıssız yerde ne yapıyorsun sen? Hoppala. Bak evladım şu beyaz beyaz kıvırcık tüyleri şeyleri görüyor musun? Görüyorum hocam. Onlara koyun derler. Aferin. İşte ben o koyulları gülüyorum. <gülüyor> sen koyun gittiğini mi zannediyorsun hocam? Yok. Deve gittiğini mi zannediyorum? Tövbe. Hocam. Koyun da olsa, deve de olsa böyle güdülmez. Ha, anladım. Elimdeki değneği soruyorsun. Ben solak olmadığım için sağ elimde tutuyorum. Olmaz hocam. Değnek iki elle tutulur. İki elle mi? Elbette iki elle. Tek elle değneği sallarken ya elinden çıkıp giderse? Doğru yahu. İki elle tutmak daha iyi. İşte şimdi oldu hocam. Gelelim diğer yanlışa. <gülüyor> o da yamacın alt tarafında durman değil mi? Evet ya hocam. Hem yanlış olduğunu biliyorsun hem de bile bile yapıyorsun. Bu nasıl iştir? <gülüyor> koyun yamaçtan aşağı yuvarlanırsa tutayım diye burada duruyorum. Şimdi anladın mı sebebini? <gülüyor> hocam çok tuhafsın. Adamın yuvarlanmadığı yerde hiç koyun yuvarlanır mı? Allah ona dört ayak vermiş ki yere sağlam bassın diye. Merak etme koyunlar yamaç yerde senden benden daha iyi dururlar. Doğru evladım çok doğru. Ben yukarıki tarafa geçeyim bari. Ben öyle demedim ki. Ya e aşağıda durma dedin ya. Ya ama hocam bunun ortası yok mu? Ortası mı? Elbette hocam. Koyunların tam orta yerinde durursan onları idare etmek daha kolay olur. Sen de doğru söyledin evladım. Çok çağır. Bugün kimle söylediyse hepsi doğru söyledi. Doğru olan şey doğrudur hocam. Peki üçüncü yanlışım için ne diyeceksin? Onu da bilirsen sana aferin. Kolay hocam. Şalvarının paçaları. Vay be nasıl da bildin hayret. <gülüyor> Peki söyle bakalım Paçalarımı mı sıvasam mı daha doğru yoksa sıvamasam mı? Peki, sence hangisi doğru? Birine göre sıvamak, ötekine göre sıvamamak doğru. Peki, sana göre hangisi doğru? Bana göre birini sıvamak doğrudur hocam. Birini mi? Neden birini acaba sebebini söyler misin? <gülüyor> Hiç. Laf olsun diye hocam, laf olsun diye mi? Şimdi görürsün lafı. Bu sopayı iki elle tutulacaktı değil mi? <gülüyor> dur dur dur dur hocam dur. Şaka yaptık. Şaka canım. mı? Evet hocam. Diğer iki arkadaşla beraber sana şaka yaptık. İşte bak onlar da geliyorlar. Hı, aa, geliyorlar. Hocam. Çok özür dileriz biz sana bir şaka yaptık. Bizi hoş gör hocam. <gülüyor> i̇yi ettiniz çocuklar iyi ettiniz. Şaka tatlı biterse hoş olur. Tatlı bitti değil mi hocam? Daha bitmedi. Benim biraz işim var. Al şu değneği de koyunlarıma akşama kadar gülün bakalım. Ama hocam biz koyun gütmesini bilmeyiz ki. <gülüyor> Önemli değil canım. İsterseniz değneği sağ elle tutun isterseniz sol elle. İster yamacın aşağısında durun ister yukarısında. İster paçalarınızın ikisini sıvayın ister tekini. Hadi akşama görüşürüz bana eyvallah. <gülüyor>